962, numaralı konu, Hazreti Peygamberin ashabıyla musafaha etmesiyle ilgili Ebu Hüreyre ve Enes'in rivayetleri, evet, Hazreti Peygamber bir kimsenin elinden tuttuğu zaman, o kimse elini Peygamberin elinden çekmedikçe Peygamber onun elini bırakmazdı, Hazreti Peygamber, arkadaşlarının yanında ayaklarını uzatmazdı, Hazreti Peygamber kendisiyle musafaha eden bir kimseye yüzüyle döner ve iş bitinceye, sonuçlanıncaya kadar da yüzünü ondan çevirmezdi.